Daha önce benzer deneyler sırasında bakışlarını ağız kaslarının oyununa alıştırmış olan Kantörel bize büyük söylevcinin dudak kalıntılarının üzerinden geçen tümceleri belirdikçe açıklıyordu. Coşkulu bir yurtseverliğin damgasını taşıyan tutarsız söylem parçalarıydı bunlar. Karma karışık bir biçimde eskiden kitle önünde söylenmiş sürükleyici dönüler bellek hücrelerinden fırlayıp maske kalıntısının aşağısında kendiliğinden yeniden oluşuyordu. Aynı biçimde yüz kasları Kalıntısının parlamento etkinliğinin kim önemli saatlerinin geçmiş zamanların derinliğinden yolladığı sayısız anılardan gelen zorlu devinimi, Danton'un çirkin yüzünün kürsüde ne denli anlatımlı olması gerektiğini göstermekteydi. Kantorel'in bağırarak verdiği bir buyruk üzerine kedi baştan uzaklaşarak birden kımıltısız bıraktı onu. Sonra külahdan sıyrılmak için ön ayaklarını kullandı, külah da gevşekçe dibe çöktü. Kantorel bir yandan kımıldamamamızı söylerken bir yandan dev elmasın çevresini dolaştı ve bizim bulunduğumuz yanın tam karşısında yükselen gösterişli bir biçimde nikelle kaplı bir madenden yapılmış incecik bir taşınır merdivene tırmanarak yuvarlak ağzın yukarısına ulaştı. İstakozağını kullanarak deniz atlarını bir bir kavanozdan dışarı çıkarıp akvamizansa daldırdı. Burada hiç beklenmedik bir şey oldu. Her atın göğsünün sağında ve solunda iki yapay açıklığın kıyıları bazı bazı bir iç etkinin etkisiyle aralanarak bir hava kabarcığına geçit veriyor sonra kendiliklerinden fitile yapışıyorlardı. Olgu başlangıçta ağır ağır belli sürelerle yinelenirken çok önceden büyük bir sıklığa ulaştı. Deniz atları, üstat böyle söyledi. Büyük elmasını içinde çifte delikleri olmadan yaşayamazlardı. Kara yaratıklarının solumasına iyice uydurulmuş göz kamaştırıcı suyun ister istemez su hayvanlarına da verdiği oksijen fazlası buralardan çıkmaktaydı. Yedi deniz atının her birinin sol yanı kendileriyle aynı renkte olan düz bir tabakayla örtülüydü. Kantorel beyaz bordo şarabı şişesini açtı, içindekini tel gibi ince tutarak garip hazneye akıtmaya başladı. Şarap hiçbir karışım eğilimi göstermeden akvamisansa değdikçe katılaşıyor, birdenbire çevrenin verdiği büyülü parıltıya bürünerek güneş parçalarını andıran sarı kitleler biçiminde görkemle düşüyordu. Deniz atları bu olguyu görünce tam gereken yere konulmuş küçük bir daire içinde kendiliklerinden toplanmışlardı. Parıldayan çığlar ortalarına düşüyor, onlar da bunları bedenlerinin düzlenmiş yanıyla yoğurup karıştırarak tek bir yığına dönüştürüyorlardı. Usta şişenin ağzını hep eğik tutup dikkatle bekleyen sürüye durmamacasına yeni gereçler yolluyor, o da bunları hiçbir şey kaçırmadan havada yakalıyordu. En sonunda şaşmaz içki sonucu dozun yeterli olduğu yargısına vardı, şişeyi kapatıp kavanozun yanına koydu. O sırada deniz atları sürekli yoğurma işlemi sonunda oluşmuş fazla fazla 3 cm yarıçapında ışıklar saçan bir sarı top tutmaktaydı. Bu topu ustalıkla çevreleyerek olduğu yerde her yana döndürüyor, yalnızca mumla kaplayanlarıyla gerçekleştirdikleri özenli bir uyarlamayla ona kusursuz bir yuvarlaklık vermeye çabalıyorlardı. Çok geçmeden yüzeyi ya da içi hiçbir kaynak iziyle bozulmayan tam anlamıyla kusursuz ve bağdaşık bir küre oluşturmuşlardı. Birdenbire ortak uyumla bırakıverdiler. Tam bir gökkuşağı oluşturmak üzere fitillerinin gerektirdiği düzen içinde yan yana dizilip tek sıra oldular. Arkalarında küre serbestçe aşağıya inmekteydi. Her fitilin çifte ucuyla belirlenmiş düzeye gelince yedi kısa birleştirici kılıfın madenini bir mıknatıs gibi çekti. Takım ilerlemeye girişince birden başlayan genel devinime kapılan mıknatısı kürenin direnç ağırlığının yardımıyla koşumlar yatay biçimde gerildi. Dudaklarımızdan bir şaşkınlık çığlığı fışkırdı. Apollo'nun arabasını canlandırıyorlardı. Aquamisans'ın parıltısına katılışı göz önüne alınınca top sarı ve yarı saydam kendini güneşe dönüştüren o kör edici ışınla çevreleniyordu gerçekten. Suyun yüzeyinde sürekli olarak atların göğüslerinden sayısız hava kabarcığı çıkıyordu. Kısa bir süre sonra bu atlar suda hep aynı düzeyde kalan küçük sütun gövdesinin çevresini dolaştılar. Fitillerin gerilimi yalnızca maden kılıfların dibini güneş güresiyle bağıntıda bırakıyor, küre edilgen bir biçimde kusursuz bir eğri çiziyordu. Araba hızla sola giderek Danton'la Faustin'i birbiri ardından kapattı, deney bebeklerinin ülkesine geçti, sonra bizim önümüzden geçmek üzere sağa doğru ilerledi. Kantorel bir yarış yapılacağını bildirerek adaylarımızı seçmemizi rica etti, sonra deniz atlarına... Düşsel ipe az ya da çok yakın yerleri nedeniyle zayıf durumdaydılar ad olarak olabildiğince basit olsun diye latince sıra rakamları verdiğini bu nedenle de en ayrıcalıklı primusun elinde bulundurduğu morfitilden başladığını bildirdi. Her birimiz işin onuru için bahse girmekle yetinerek seçtiğimiz atın adını yüksek sesle bildirdik. Kusursuz bir biçimde hizaya girmiş gezgin sıranın sütun gövdesine geldiği sırada kantorel yarışın uzunluğunu 3 tam tur olarak saptadı, koluyla buyurucu bir işaret yaptı, akıllı hayvanlar da çok iyi anladılar, göğüs ve sırtlarındaki üçer yüzekle güzel güzel devinime geçerek yürüyüşlerini hızlandırmaya çalıştılar. Yarışmacılar hoş bir dönüşten sonra coşkuyla sola doğru atıldılar. Tertius başı çekiyor, Sextus, Primus ve Quintus da kendisini yakından izliyordu. Manganın hiza düzeninin karışmış olmasına karşın belli bir esneklikleri bulunan fitillerin hepsi de katılıklarını kesinlikle koruyor, ileri geri gitmesi söz konusu bile olmayan kürede en ufak bir sarsıntıya uğramıyordu. Faustin hep saçlarını ezgiyle sallıyor, böylece bu saçlar söylensel koşuya eşlik eden orkestra görevini gerçekleştiriyordu. Hayvanlar alnı birdenbire vermiş gibi olan Platus'un çevresinden geçtiler, sonra başta Kuartus, önümüzden hızla geçtiler. Sütun gövdesinin çevresinde çevik bir dönüşten sonra koşucular hiçbir şeye aldırmayan Danton'un önünü kapattığı zaman Septimus var gücüyle çabalayarak Kuartus'u geçti. Bebeklerin bölümü iyice sıkıştı. Güneş topu da Atlas'ın ayağı dönemsel tekmesini savurduğu anda gök kubbesini sıyırıp geçti. Septimus kendisini oynayanların sayısız yaşa... Larıyla selamlandı sonra küçük sütunun çevresinde üstünlüğünü hep korudu. Yedi göz şimdi sayılarıyla koşunun coşkusunun soluk alıp vermeleri ne denle canlandırdığını kanıtlayan bir gazlı inci kitlesi oluşturmaktaydı. Kimileri bebeklerin köşesinde Voltaire'in dudaklarından çıkan yeni bir dubito ile birbirine karıştı. Kantorel merdivenin tepesinden ayrıldı. Aramıza gelerek özel bir peteğin önünde durdu. Bu peteğin ortasında küçücük bir daire karayla belirtilmişti. Üç adım gerileyerek küçücük koyu renk kalkanın içinde şimdi varış direğine çevrilmiş sütun gövdesini iyice görebilmek için nişan alır gibi bir gözünü kapatarak baktı. Düz çizgi üzerinde atlar savaşımın sonunun yaklaştığının bilincindeymiş gibi görünüyorlardı. Son bir çaba daha harcadılar sonra sekundus doğru atı tutanların alkışları arasında kesin bir üstünlük sağladı. Kantorel onu birinci ilan etti ve yumuşak başlı mangaya yönelik kesin bir haykırışla yarışmanın sona erdiğini bildirdi. Manga bir gösteri yürüyüşüne geçti. Kong Deklen coşkulu koşu sırasında kenarda kalmıştı. Ortalığın yatıştığını görünce gözler kamaştıran güneş küresini ele gelmez bir top gibi kovalamaya başladı. Şakacı ve hoş bir oyuncu olarak çok güzel ayak vuruşları yapıyordu durmadan. Bizim başka bir şey görmez olmuş gözlerimiz Faustin'den deney bebeklerine, çılgın kedilerden deniz atlarına giderken usta bize elmastan ve içindekilerden söz ediyordu. Kantorel zaman zaman yenilenen özel ve çok güçlü bir oksijenlenme yardımıyla insan ya da hayvan her türlü kara yaratığının solunum işlemleri kesilmeden tümüyle içine dalmış durumda yaşayabildiği bir su oluşturmayı başarmıştı. Usta şaşırtıcı sudan bir takım yararlar sağlamak üzere tasarladığı kimi deneyimleri iyice görünür kılmak için kocaman bir cam kap yapmak istemişti. Söz konusu suyun en çarpıcı özelliği öncelikle olağan dışı parıltısındaydı. En küçük damla gözleri kör edecek bir biçimde parıldıyor, hatta karanlıkta kendine özgü gibi görünen bir ateşle ışıldıyordu. Kantorel bu çekici niteliği değerlendirmek için kabının yapımında petek düzeyli bir biçimi benimsemiş, kap tamamlanıp da bu ışıltılı suyla doldurulunca tam anlamıyla dev bir elmasa benzemişti. Usta, göz kamaştırıcı hazneyi yurttuğunun en güneşli yerine yerleştirmiş, dar tabanını neredeyse yer düzeyinde yapay bir kayaya oturtmuştu. Güneş parıldar parıldamaz, tümü dayanılmaz ışınlarla donmaktaydı. Maden bir kapak, dev mücevherin tavan bölümünde açılmış, yuvarlak bir deliği gereğinde kapatarak kantorelin aquamisans adını vermiş olduğu değerli suya yağmur karışmasını önlüyordu. Usta vazgeçilmez deniz kızı rolünü oynamak üzere çekici ve zarif bir kadın istediğinden kesin bilgilerle dolu bir mektupla duruşlarının uyumu ve güzelliğiyle ünlü dansöz ince belli Faustin'i çağırmıştı. Faustin ter rengi bir mayo giyip tüm o uçsuz bucaksız ve görkemli sarı saçlarını kişiliğinin gerektirdiği gibi doğal bir biçimde salı verip kocaman elmasın yanına yerleştirilmiş nikelli madenden süslü ve ince bir çifte merdivenin yukarısına çıktı sonra da ışık saçan suya daldı. Kendisi de dalarak suyunun özel oksijenlenmesinin sağladığı kolay su altı solumasını sık sık denemiş olan Kantorel'in yüreklendirmelerine karşın Faustin korka korka daldı, iki el ile haznenin yukarı kıyılarına yapıştı. Kesinlikle dalmadan önce başını birkaç kez dışarı çıkardı. En sonunda her seferinde biraz daha uzayan değişik denemelerle iyice güvene gelince kendini düşmeye bıraktı ve kabın dibine basıp durdu. Sıvı basıncın verdiği sonsuz hafiflikle güzelleşip kolaylaşmış sayısız sanatsal duruşları denerken sık saçları bir yükselme eğilimiyle usul usul dalgalanıyordu. Yavaş yavaş gereğinden fazla oksijen yutması sonucu güleç bir sarhoşluğa kapıldı. Sonra gitgide başının daha çok ya da daha az oynamasına göre yükselip alçalan belirsiz bir yankılaşım yayıldı. İşitilmedik müzik çok geçmeden daha bir oylumluluk ve yoğunluk kazandı. Her saç bir çalgı teli gibi titreşiyor ve Faustin'in en ufak devinisinde tümü yerle işleyen bir harp gibi sonsuz bir çeşitlilikte uzun ses dizileri doğuruyordu. İpeksi sarı teller uzunluklarına göre farklı sesler çıkarıyor, tınılar üç oktavı aşıyordu.